Merhaba, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yani TAEK, Nükleer Enerji ve Radyasyon Kanunu NERK taslağı çalışmalarını tamamlayarak görüşleri açtı. Taslağa göre TAEK'in görevi sonlandırılarak yerine Nükleer ve Radyolojik Düzenleme Kurumu kurulacak. Yasal altyapı tamamlanmaya yönelik çalışmalar kapsamında TAEK'in görüşe açtığı NERK taslağı, nükleer enerji sektörünü yeniden yapılandırıyor. Bu taslağa göre artık nükleer enerjinin her aşamasında NRDK'nın gözetim ve denetimi olacak. Taslakta Enerji Bakanlığı'nın görev vermesi halinde kamu şirketlerinin yurt içi ve yurt dışında nükleer santral kurabileceği veya nükleer santrallere iştirak edebileceği de yer alıyor. Kanun taslağına göre Türkiye'de üretilen nükleer atıklar Türkiye'de imha edilecek. Bunun için yönetmelik çıkarılacak. Ancak Türkiye'de üretilmeyen nükleer atıklar Türkiye'de depolanamayacak ve bertaraf edilemeyecek. Taslakta Türkiye'nin ilk nükleer santrali, Mersin Akkuyu'da inşa eden Rus Akkuyu NGS'nin bütün hakları korunuyor. Tanrı'nın yer altına gömdüğü insana tehlikeli nükleer yakıtları yerinden çıkarırken en az bu konuda duyarlı bir açıklama müsiyattan geldi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceğin enerjisi olduğunu belirten bir açıklama yapan müsiyat, Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Albayrak, müsiyat olarak geleceğin enerji kaynağının petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil yakıt enerji kaynaklarından değil, Tükenmez bir Allah vergisi olan yenilenebilir enerji kaynaklarından olduğunun idrakindeyiz dedi. Keşke hükümette aynı idrakte olsaydı diyelim. Gördüğümüz gibi hem termik santraller hem de nükleer santraller konusunda devam ediyor çalışmalarını yazık ki. Anadolu Ajansından Ziya Altunbaş'ın haberine göre Müsiad Enerji ve Çevre Sektör Kurulu tarafından 500 kW altı yenilenebilir enerji üretimi potansiyelinin belirlenmesi projesi sonuç değerlendirme toplantısında konuşan Al Bayrak, Müsiad Enerji ve Çevre Sektör Kurulu'nun son yıllarda çalışmalarını yenilenebilir enerji kaynaklarından istifadenin arttırılması ve enerji verimliliği konuları üzerine yoğunlaştırdığını söyledi. Müsiad'ın enerji verimliliği konusundaki en büyük kuruluşlarından olan Enerji Verimliliği Derneği'nin de kurucu yönetim kurulu üyelerinden. Antalya'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na yönelik olarak Change.org'da başlatılan kampanyayla Kızılcık Yaylası'ndaki 12 Taş Ocağı'nın faaliyetlerinin durdurulması çağrısına destek isteniyor. Serkan Yaray tarafından başlatılan kampanyanın çağrı metninde Antalya Finike ilçesinde 5-6 yıldır yapılan mermer çıkarma çalışmaları sonucunda 300-400 yıllık sedir ağaçlarının kesilerek yerine daha kolay bir yöntem olan dinamitle yok edildiğini, patlamalarla çıkan toz bulutlarının ağaçları etkilediğini, ekosistemde yaşayan canlıların yerlerinden edildiği belirtiliyor. Yaray, Amerika'da dünyanın en iyi portakalı olarak seçilen finike portakalının geleceğinin de bu doğa tehdidi nedeniyle tehlike altında olduğunu anlatıyor. Sedir ağaçlarını kurtarmak için bölgedeki maden ocaklarının faaliyetlerinin sonra erdirilmesi desteğinizi taksim Antalya Taş Ocağı linkinden verebilirsiniz. Sevindirici bir haberle devam edelim. Nisan 2011'de ülkenin değişik bölgelerinden yola çıkarak Anadolu'yu vermeyeceğiz sloganıyla Ankara'ya yürüyen yaşam savunucularına karşı açılan davada beraatı kararı çıktı. Büyük Anadolu yürüyüşünün ardından Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemi yaptıkları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında kamu davası açılan 23 kişi kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız olarak katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçlamasıyla yargılanıyordu. Doğa tahribatının engellenmesi amacıyla yola çıkan yürüyüşler yaklaşık 40 günlük yürüyüşün ardından Ankara'ya ulaşmış ama kente alınmamışlardı. Bunun üzerine Kurtuluş Park'ta yapılan basın açıklaması ve oturma eylemi sonrasında eylemciler re mahkemeye götüren süreç başlatılmıştı. Kamuoyunda Anadolu'yu vermeyeceğiz davası olarak anılan davayı gören 3. Asliye Ceza Mahkemesi 23 sanığın beraat ettiği davayla ilgili gerekçeli kararında Tüm toplumu çevreye duyarlı olmaya çağırmanın ve çevreyi korumanın vatandaşların görevi olduğu kaybolan doğa için yürümenin suç olmadığına vurgu yapıldı. O zaman bu insanların sesleri dinlenmeli ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme alınan rant merkezli tabiatı koruma kanunu geri çekilmeli. Bu harekete katılmak için taksim tabiat kanunu adresini ziyaret edebilirsiniz. Japan Times, önümüzdeki iki yıl içinde nükleer düzenleme kurumunun Fukushima nükleer kriziyle ilgili belgelerin yaklaşık 900 bin sayfasını dijital ortamda yayınlayacağını, bunu da bağımsız araştırmacılar, akademisyenler, medya ve kamuoyunun 20, 11 Mart 2011'de Fukushima'da neler yaşandığı hakkında önemli gerçeklere erişim anlamına geleceğini yazdı. Yine de yayınlanacak olan bilgilerin nükleer felaketin yaşandığı, Fukushima Santrali'nin işletmecisi TEPCO'nun felaketle ilgili kritik bilgileri içermiyor olmasını eleştiren gazete, Japon halkının ödediği vergilerle özel bir şirket olarak varlığını sürdüren TEPCO'nun kamu felaketi hakkındaki gerçekleri gizlemesine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.